Şimdi e, daha önce sorulan bir mesele vardı açıklayacağımı vaat ettiğim e, özelden sorulan bir husustu e, Hallacı Mansur hakkında e, Hallacı Mansur Hicri 3. asırda yaşamış bir zat e, tasavvufun İlk zuhuru yani tasavvuf dediğimiz felsefenin ilk zuhuru Hallacı Mansur'a dayanır Hallacı Mansur önceleri ilim, ihlas, takva adına güzel işler yapan birisi iken sonradan hevesleri yolunda bir takım hususiyetler elde etmek üzere Hindistan'a yolculuk yapmış Hindistan'da sihiri büyüğü öğrenmiş ee, arkadaşlarından birisini yerleşmek istediği bir beldeye e, adını duyurmak istediği bir beldeye yerleşmeden önce göndermiş ve onu şöyle tembihlemiştir bu söylediklerimi Hatibül Bağdadi sahih bir isnatla Tarihi Bağdat'ta anlatıyor ee, sen oraya gideceksin bir mescitte ibadete inzivaya çekileceksin sürekli ibadetle meşgul olacaksın ve kör numarası yapacaksın ee, ta ki benim geleceğimi sözleştiğimiz vakit diyeceksin ki ben bu gece Allah Resulü'nün rüyamda gördüm yani insanlar iyice seni abid olarak kabul ettikten sonra e, ben Allah Resulü'nün rüyamda gördüm senin gözlerinin şifası işte yarın falanca saatte gelecek olan şahısladır diye insanlara söyleyeceksin ve ben de tam o saatte gireceğim diyor. Gerçekten de halk ona teveccüh gösteriyor. Ee, bu şekilde bir rüya gösterdiğini insanlara anlatıyor. Sözleştikleri vakit gelince Hallacı Mansur o şehre giriyor ve e, bu kör numarası yapan adam ona götürülüyor. Bunun üzerine Hallacı Mansur o zatın yüzünü mesediyor, Güya gözleri yeni açılmış gibi e, sahte bir keramet gösterisiyle bütün insanları kendisine teveccüh ettiriyor. Bu şahıs e, ilk dönem zahitlerinden Amr bin Osman el-Mekki'nin anlattığına göre şöyle diyor Amr bin Osman el-Mekki. Ben Hallacı ile Medine sokaklarında, Mekke sokaklarında e, karşılaşırdım. Ben Kur'an okurdum o dinlerdi. Bir gün e, yine Kur'an okuyordum. Çıktı bu dedi ki ben de bunun aynısını yazabilirim. Bir diğer rivayette ben e, onu e, bir şeyler yazarken gördüm. Sen ne yapıyorsun dedim. Allah'ın kitabına reddiye yazmakla meşgulüm cevabını verdi. Dostlarına mektup yazarken Rahman ve Rahim olan Allah, Rahman ve Rahim olandan falancaya şeklinde yazarmış. E, bu kimse zındık olarak e, öldürülüyor Müslümanların icma ederek verdikleri bir fetvayla zındık olarak öldürülüyor. İşte tasavvuf, vahdedi vücut fikri e, bu şahsa dayanır. Vahdedi vücut Allah Azze ve Celle'yi e, vahdet ederek onu birleyerek Ondan başka hiçbir şey görmemek Yani kişinin kendi varlığını görmesini Şirk olarak kabul etmek Dağlar vardır demeyi şirk olarak kabul etmek Yaratılmış ne varsa Bunların varlığını şirk olarak görmek Akidesini getirmiştir ee, Daha pek çok e, Zararlı itkatların İslam'a dahil edilmesine e, Tasavvuf Maskesi İtikatların e, vesile olmuştur. Vahdedi vücut işte bu en tehlikeli akidelerden birisidir. Bütün peygamberlerin tebliğ etmiş olduğu tevhid akidesinin e, zıddına, hilafına bir anlayış biçimidir. Bu itkada göre e, her şey Allah'tır demek gerekir. Hatta tuvaletteki pisliğe bile haşa ve kella e, Allah'ı tenzih ederiz. Müslümanların da böyle akidelerden uzak durması gerekir. İlk olarak Hallacı Mansur ile başlayan bu vahdedi vücut fikri daha sonraki dönemlerde e, muhyiddin Arabi adında başka bir zındık tarafından e, sisteme, sistematize bir hale getirilmiştir. E, bu konuda neredeyse e, yazdığı her eserinde e, vahdedil vücut e, fikrini işlemeye çalışmıştır Muhyiddin Arabi. Allah Azze ve Celle'ye karşı büyüklük taslayarak onu bile bile ona karşı büyüklük taslayarak insanlara ben sizin en yüce Rabbinizim diyen Firavunu e, böyle söylediği esnada muahhitlerden idi. Vahdedil vücut makamındaydı diyerek temize çeken muahhitlerin, tevhid ehlinin önderi diyen bir kimsedir e, Muhiddin Arabi. İşte bu vahdedi vücut akidesi, Kur'an'ın naslarına böylesine e, zıt durumlara düşüren bir e, derekeye düşürüyor insanları. Halbuki Allah Azze ve Celle Firavuna ve avanesine sabah akşam azap sunulduğunu beyan ediyor. Kitabın mukaddesinde, kutsal kitabında. Şimdi e, yine aynı zata, Muhiddin Arabi'ye madem siz ee, Allah Allah'tan başka bir şey yoktur Her şeyde tecelli eden Allah'tır diyorsunuz O halde e, Teyzeyi, halayı e, Bunun gibi mahrem akrabaları Neden haram sayıyorsunuz Bunlarla nikahlanmayı haram sayıyorsunuz Diye bir soru soruluyor O da şu cevabı veriyor Hakikatte e, onlar da helaldir Ama insanlar nazarında Ezahirin bir e, ahkam yürümesi gerekir şeklinde bir cevap veriyor. Yine Allah Azze ve Celle'nin kafirler olarak beyan ettiği Mekkeli müşriklere, onlar e, putlara taparken, putlara ibadet ederken hata ettiler. Sadece işte putları Rableri olarak bildiler, bu yüzden e, müşriktirler. Şayet her şey bizim Rabbimizdir deselerdi. E, müşrik olmayacaklardı diyebilecek kadar gözü dönmüş bir e, küfrün içerisindedir. Allah Müslümanları bu beladan kurtarsın inşallah. Bilmeden gerçekten e, böylesine küfrün <gülüyor> bu sözler için delil var mı derken e, eğer bu sözleri nerede söylediğini kastediyorsanız onun Fususul Hikem, Futuatül Mekki hatta Futuatül Mekki şu anda tercüme de edilmiş durumda. E, kitapçıda görmüştüm. Hangi yayın bilemiyorum ama tercüme edilmiş. E, füsus Hikem daha önce Milliyetin Bakanlığı tarafından tercüme edilmişti. Orada daha pek çok çirkin şeyler var. E, Tabi kendi kitaplarında bunu söylüyor. Evet. Her insan her insan yani iman eden her insan her Müslüman diyelim e, bu sözleri muhakkak çirkinliğini tespit ediyor e, ya Allah'ın vahiy göndermiş olduğu tavrın gereği olarak bunları reddediyor ya da e, Allah'tan başka dostlar edinerek Allah'ı sever gibi onları da sevdiği için bunları bir kenara bırakamıyor biz bunları anlayamayız bunların hikmeti vardır bizim aklımız ermez diyerek tevil etmeye kalkıyorum evet Allah bizleri ve sizleri selamette kılsın Selam Aleyküm ve Rahmetullah Abdullah <gülüyor> ve Berekatuh ee, şu an özelden e, yazıştığım bir kardeşe cevap olarak e, mikrofonu almak durumunda kaldım. E, sitemizde yani benim hazırlamış olduğum bir site var. Orada e, tasavvufçularla Şia'yı e, Alevileri bir kefeye koymuşsunuz tarzında bir itiraz var. E, ben de diyorum ki bilakis tasavvuf bazı konularda Şia'yı da geride bırakıyor. E, bu hususlar e, Mesela Şia sadece 12 imama masumiyet atfeder. E, tasavvuf ise der ki bütün veliler, bütün şeyhlerimiz mahfuzdur. Yani günahlardan korunmuştur, muhafaza edilmiştir. Daha pek çok benzer olan hususlar var da e, site e, ben yazayım inşallah. Orada orada detaylı bilgiler yazılı olarak var. Şimdi e, denildi ki Aleviler veya Şiiler Ali diye diye can verecekler. Peygamberi kabul etmezler. Biz zannediyoruz ki sanki tasavvuf ehli peygamberi kabul ediyor. Öyle bir şey yok. Tasavvuf ehli e, aslında sohbetin bugün e, tevazu hakkında, kibir hakkında bahsettik sohbette. Başlarında değindiğimiz gibi Dört sınıf bu konuda helak olmuştur. Peygamber'e itaat noktasında. Bunlardan bir sınıfı kelamcılardır. Akla uyanı alırlar, uymayanı atarlar veya tevil ederler. diğer kıyasçılardır, fıkıhçılardır. Kıyasa uyanı kabul ederler, uymayanı reddederler. Üçüncü kısmı tasavvuf ehlidir. Zevke, keşfe uyanı kabul ederler, uymayanı reddederler. Dördüncü sınıfı da siyasetçilerdir. Bunlar da şeriata e, uymayanı siyasete şeriatın siyasete uyanlarını alırlar uymayanlarını reddederler bunların hepsinin de kebir ehli olduğunu açıklamıştık ee, tasavvufçular mesela örnek vermek gerekirse e, Ebu Yezid el Bistami'nin adına nispet edilen şöyle bir vaka vardır Beyazlı Bistami bir gün hadis rivayet eden kimselerin arasına geldi ve şunlara bak bunlar ilimlerini ölülerden ölüler vasıtasıyla ölülerin ölülerden rivayeti yoluyla alıyorlar. Biz ise ölmeyen diri olan, hay olan Allah'tan kalbimize vahyetmesi e, suretiyle alıyoruz e, diyor. E, Tasavvufçular bunu yol olarak benimsemiştir e, Ve bir diğer uydurma hadiste e, aslında İsa aleyhisselamın sözü olarak da İsrailiyatta gelen bir sözdür. Siz bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir şeklinde e, nakledilen bir rivayet. Biraz müsaade verirseniz benim bu konuda aldığım bazı notlar vardı. Şimdi tabiinden birisi Evet, tabinden birisi İsa İsa'nın şöyle dediğini söylemiş. Kim bildiğiyle amel ederse Allah onu bilmediklerine varis kılar. Bu hadis olarak rivayet sabit değildir. Ebu Nuaym Hilye'de, Aliül Kahri Esral Merfu'da, Ebu Şehid'den nakleyen Acrul'un Keşül Hafa'da, Kutul Kulup'te ve diğer bazı eserlerde geliyor bu bazıları bu sözü hadis-i şerif zannetmişler ve öyleyse biz ilmi bir kenara bırakalım amel etmeye bakalım nasıl olsa Allah bize ilim verecektir diye cehalet karanlığında şeytanın oyuncağı olmuşlardır tasavvufçuların düştükleri durum bunun eseridir ilim başlı başına bir ameldir bu bahsedilen sözle hareket eden ayrıca bir gaflet içindedir kim bildiğiyle amel ederse deniyor. Kim bilmeden amel ederse denmiyor. Dolayısıyla amel etmek için e, bir ilim gereklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda radıyallahu anhın e, rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte ilmin nasıl elde edileceğini belirtmiştir. İlim ancak teallüm iledir. Yani öğrenmek sureti iledir. mel ilmu bit teallüm bit ve innemel hilmu bit teallüm şeklinde geliyor rivayet. Hilim de ancak e, halim olmaya çalışmakladır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ilmin elde etme yolunu sınırlı olduğunu belirtmiştir. Yani sadece tahsil etmek suretiyle elde edilebileceğini gösteriyor. Bu elde edilen ilim ile amel edilirse, takva sahibi olunursa Allah anlayış idrak verecektir. Nitekim Cabir radıyallahu anh'den gelen rivayette Takvaya sarılmak sana bildiğinin yanında bilmediğini de öğretir. Kişinin bilmediği ilimlere rağbetsiz oluşu bildiklerinden istifadesinin azlığındandır buyurulmuştur. Bunu Hatip tarihinde, e, Tarih-i Bağdat'ta rivayet ediyor. Ali radıyallahu anh der ki, kendisinde ilim olmayan ibadette, kendisinde anlama olmayan ilimde ve kendisinde tefekkür olmayan okumada hiçbir hayır yoktur. İmam Darimi süneninde bunu rivayet ediyor. Zeyd bin Seleme radıyallahu anh'ın rivayetli hadiste bildiğinle amel etmek suretiyle Allah'tan kork buyurulmuştur. Bu hadis takvanın bildiğiyle amel sonucunda kazanılabileceğini belirtiyor. Bilmeden, ilim öğrenmeden amel etmeye koyulan ise sapıklığa düşer. Kişiye rahmani veya şeytani ilhamlar, keşifler vaki olabilir. Biz bunu ancak... Şu anda ses az mı? Yani biz e, bu e, ilham tarzı şeylerin Rahmani mi yoksa şeytani mi olduğunu ancak e, ilimle ayırt edebiliriz. Cahiller ise şeytani vesveselerle helake doğru gider. E, Ruyani, Taberani ve Ebu Yala, Ebu İmame radıyallahu Anh'ten şöyle rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Benden sonra ümmetim içinde öyle fitneler olacak ki kişi mümin olarak sabahlar kafir olarak akşam eder. Bundan ancak Allah'ın ilimle ihya ettikleri korunur. Evet, bu hadisin İbn-i Neccar'ın tarihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bir de şahit rivayeti vardır. Yani e, mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamlamaktan koruyan şey Allah'ın insanları ilimle ihya etmestir. Dolayısıyla ilimden uzak kalan e, her türlü tehlikeye maruz kalır. İbni Cevzi'nin Allah rahmet eylesin ve İblis kitabında e, bu konuda geniş bir bilgi e, veriyor. Oradan da takip etmenizi tavsiye ederim bir bölümünü tasavvuf hakkında fetvalar kitabımızda alıntı yapmıştık ilim babında. Önceki tasavvufçuların ne söylediğini, sonradan buna neler karıştırdıklarını. Mesela bir Ebu Süleyman Darani diyor ki bazen gönlüme ilham tarzından, keşif tarzından bazı şeyler vaki olur da ben bunları iki adil şahide arz ederim. Eğer bu iki adil şahit tasdiklerse kabul ederim, tasdiklerse reddederim. Bu iki adil şahit Allah'ın kitabı ve Rasul'ün sünnetidir diyor. Şimdi Allah'ın kitabı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bilmeyen kişi böyle bir durumda ne yapacak? Ee, bir rivayet var. İmam Müslim sahihinin mukaddimesinde rivayet ediyor. Bakın, çok ilginçtir. İyi düşünelim bu rivayeti. Abdullah bin Amr radiyallahu anhumadan e, mevkuf olarak, yani kendi sözü olarak geliyor. E, bir de merfu olarak Taberani'nin muceminde geliyor. E, merfu rivayette Allah Resulü aleyhisselatü buyurdu ki Süleyman bin Davud aleyhisselamın denizde bağladığı şeytanların aranızda meydana çıkması yakındır. Sizinle beraber mescitlerinizde namaz kılarlar. Sizinle beraber Kur'an okurlar ve din hakkında sizinle tartışırlar. Şüphesiz onlar insan suretindeki şeytanlardır. Şimdi e, dolayısıyla bu rivayetten biz şunu anlıyoruz. Şeytanlar dahi insanlara din hakkında bilgiler verebilecektir. Bir kaşıkla şekeri tamam, Ey peygamber, mümin kadınlar seninle biat etmeye geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret diler. Şüphesiz Allah çok bağışlandır, çok esirgeyendir. Mümtehine 12 Evet. Bekle kardeş bu ayeti kopyalamakla kastettiğin bir mana mı var yoksa bir hatırlatma olarak mı kopyaladınız? Mesela biat konusunda he, Biat konusunda e, Bazıları Şöyle delil getiriyorlar İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu Hadis kim boynunda biat bağı olmadan Ölürse e, cehennemdedir veya cahiliye Üzere ölür tarzında e, Bu hadis Bir halifeye yani e, kemal şartları bulunan, sıhhat, halifelik sıhhat şartları bulunan bir halifeye biat edip de sonradan bu beyatı bozan kimseler hakkındadır. Nitekim e, bu hadisi en iyi anlamaya layık olan sahabelerdir. İbn-i Ömer e, Yezide karşı ayaklanmak üzere e, kendisini davet edenlere karşı bu hadisi delil getirmiş. Ben Yezide biat ettim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuştur. Ben biatımı bozamam diyerek cevap vermiştir. Mürşide biata gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bak kardeşim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kişiye biat edildikten sonra bir diğer kimse biat isterse onun boynunu vurun buyuruyor. O zaman hangi mürşidi bırakıp diğerlerinin boynunu vuracağız? Hadisleri böyle kısmi olarak alan tasavvuf ehli e, bu tür biatla ilgili rivayetleri delil getiriyorlar. Ve böyle de e, tongaya düşüyorlar. O yüzden naklettiğiniz e, bu görüşler e, kitap ve sünnete zıt olan hususlardır. Kitap ve sünnetten ilim öğrenmenin belli bir usulü vardır. Şayet tasavvufçular e, kitap ve sünnetin ilmini, usulünü öğrenselerdi, kitap ve sünneti öğrenselerdi, bu gibi vartalara düşmezlerdi. Sadece tasavvufun lehinde olan şeyleri cımbızlayarak alırlar. Ama aleyhlerinde olan bir o kadar ayet ve hadisleri hiç görmezden gelirler. Bir ayet söylediğin zaman bir hadis söylediğin zaman biz onları anlayamayız. Şeyhlerimiz anlar derler. Ama kendileri takır takır ayetleri, hadisleri dizerler işlerine gelen yerlerde. Tıpkı Ahzab suresinin 67. ayetine belirtildiği gibi onlar diyor Allah azze ve celle e, cehennemde sağdan sula çevrilirken ey Rabbimiz bizleri efendilerimize biz efendilerimize büyüklerimize tabi olduk onlar da bizi saptırdı derler. Evet. Yani bu türden e, bu bahsettiğiniz şeyler e, tasavuçların kitaplarında bolca mevcut. Ama e, daha önce verdiğim bir misal vardı. Hani demiştim. E, senin önünde iki seçenek olsa kırılmış bir bal kavanozu yere saçılmış. içerisine kum, cam birbirine girmiş sen bunları ayıklamaya mı uğraşırsın yoksa e, korunmuş bir kavanozda bulunan hali saf balı mı kullanırsın Allah Resulü'nün Allah'ın ayetleri ve Resulü'nün sünneti indirilen zikirdir korunmuştur bu sahih asıl varken e, bir sürü çakılın camın posaların birbirine karıştığı bir karışıklık içerisinde bir keşmekeşi ayıklamaya uğraşmanın e, pek mantıklı bir yönü yok. Hani e, Tacitin Hoca'nın da belirttiği gibi şimdi ayeti ben ayetle biat konusunu kastettiğini anladığım için biat konusuna girdim. Yoksa ayetin tabi ki e, delaletine bakılacak olursa e, eğer anladıkları mana işte peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sana biat etmeye geldikleri zaman onların biatlarını kabul et emri veriliyor. Dolayısıyla peygambere uyanların da e, bu şekilde yapması lazım diye bir mana çıkarlırsa ee, herkes e, bu şekilde bir beyat toplamaya kalkar. Bu da kaosun, kargaşanın ta kendisi olur. Allah cümlemizden razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani e, siz bu kadar çok detay var ki Kur'an'da nasıl bulacağız hepsini diyorsunuz. Kur'an'dan daha geniş e, detaylarla şişirilmiş tasavvuf kitaplarında arıyorsunuz. Aleyküm selam ve Rahmetullah Bence e, tasavvuf kitaplarında Bulmak daha zor <gülüyor> O daha detaylı Hatta tasavvufta bulduklarınızın da Hak mı batıl mı onu da Bilemezsiniz yani Yine mecburen kitap ve sünneti arz etmek Zorunda kalırsınız mecburen yine kitap ve sünnete yönlenmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla üçüncü yollardan ulaşmak yerine direkt Allah'ın kitabına, Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetine muhatap olmak gerekir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben size iki şey bırakıyorum. Bunlar kıyamet günü havzu Kevser akıncaya kadar birbirinden ayrılmadan gelecektir. Bu Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir buyurmuştur. Bunlara sapı, sarıldığınız takdirde asla sapıtmazsınız buyuruyor. Yani asla sapıtmayacağımız iki şey budur. Bir üçüncüsü eklenirse buna ona hiç kimse garanti veremez. Sapar mısın yoksa hidayeti mi bulursun ona hiç kimse karar veremez. Edille-i kitap ve sünnettir. İcma ve kıyas değil. İcma sadece kitap ve sünnetin anlaşılmasında bir rehberdir. Kıyas ise dinden bir delil değildir. Kıyas caiz değildir. Hatta tam tersine kıyas caiz değildir. Allah'ın dininde kıyas olmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle insanların hiçbir şey bilmediğini, bilenin Allah olduğunu beyan etmiş. Şura Suresinin 21. ayetinde Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir takım şeriatları meşru kılan ortakları mı var buyurarak bir ihtarda bulunmuştur. Maide suresinin 3. ayetinde bugün sizin için dininizi tamamladım buyurarak dinin kemale ermiş olduğunu tamamlandığını beyan etmiştir. E, din o zaman tamamlanmışsa e, kıyas bu tamamlanmış dinin neresinde? Bunu sormak lazım. Yine Allah Azze ve Celle kitabında hiçbir şeyi eksik bırakmadığını beyan etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ben sizleri gecesiyle gündüzü eşit olan bir yolda bıraktım. Bundan sapan ancak kendi hesabına, kendi aleyhine sapmış olur. Sizleri Allah'a yakınlaştıracak her şeyi açıkladım ve sizleri Allah'tan uzaklaştıracak her şeyi de açıkladım buyurmuştur. Dolayısıyla yeni bir nefis tezkiye metoduna yeni bir Allah'a ulaşma metoduna e, ihtiyaç yoktur. Allah Resulü'nün getirdiğinden başka her şey ee, insanı sapıklığa götürmeye kuvvetle muhtemeldir. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bizim emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunur buyuruyor. Tabi ki boşuna değil ama e, ilk önce bir iştahat kavramı nedir? E, bunun üzerinde anlaşmamız lazım. İştahat çalışmak, çabalamak, gayret göstermek, çaba sarf etmek demektir kelime anlamı itibarıyla. Islahdaki anlamı Allah Azze ve Celle'nin bir meseledeki hükmünün ne olduğunu bulmak için gösterilen çaba gayretlerin tümüdür. Dolayısıyla her Müslüman müşteittir müştehit olmak zorundadır. Fakat her Müslümanın iştihadı bir değildir. Yani çalışma alanı, çalışma kapasitesi bir değildir. Alim olanın iştihadı, kitap ve sünneti bilen, Arapçayı bilen, nasihi mensubi bilenin iştihadı direkt kitap ve sünnetten olur. Bunlar bilmeyen kimsenin iştahı ise soru soracağı, delili isteyeceği alimi seçmesiyle olur. Dolayısıyla her halükarda iştahı ile mükelleftir Müslümanlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani müştehitler iştahı yaptılar derken onların yaptıkları iştahı kitap ve sünnetten delili bulmaktır. Yoksa asla eee kendi kafalarından bir mesele ortaya koymak caiz kılınan, meşru kılınan bir yol değildir. Az önce belirttiğimiz ayetlerden ötürü. Allah Azze ve Celle eğer bilmiyorsanız zikir sorun buyuruyor. Nahil Kırkuç ve Enbiya Suresi 7. ayetlerinde yine Tevbe Suresinin 31. ayetinde de başka bir şey dikkat çekerek bu konuda düşülebilecek bir vartaya işaret ediyor. Hristiyanlar ve Yahudiler alimlerini, rahiplerini e, din adamlarını ve Mesih, Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler buyuruyor. Bu ayetin tefsirinde e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Adi bin Hatemet onlar, e, Onlara alimlerine secde ederek veya e, başka türlü değil de onların helal dediklerini helal kabul etmek ve haram dediklerini haram kabul etmek suretiyle Rab edinmiş oldular. Yani delilsiz olarak Onlara tabi olmaları, onları helak etti. Alimlere sormak, onların dediğini kabul etmek taklit olur tabii ki. Bizim dediğimiz şey, alimlerden delili sormaktır. Alimlerden bu meseledeki delil nedir onu sormaktır. Yoksa kendi görüşünü sorarsa tabii ki taklit olur bunun adı. Bu haram kılınmış bir huzustur i̇bn Mesud radıyallahu anh, hiç kimse hiç kimseyi taklit etmesin, ee, körü körüne taklit etmesin, imma olmasın, uydu olmasın. Zira o küfür küfretmiş, iman ederse iman etmiş olur. İlle de birini taklit edeceksiniz, yani birine uyacaksanız ölmüş olan sahabilere uyun. Zira yaşayanın fitnesinden emin olunamaz e, diyor. Yine Ali radıyallahu anh diyor ki, hidayet üzerine olduğunu zannettiğin bir kimse e, pekala sapıtabilir. Buna bir garanti yoktur. Yine e, sapık olduğunu düşündüğün bir kimse hidayete gelebilir. Buna da bir garantin yoktur. O halde kimseyi taklit etme demiştir. E İbn Abbas radiyallahu anhuma ise şöyle demiştir. Hata eden alime bir kere e, onun hatasına tabi olanlara ise bin kere yazıklar olsun. Çünkü alim hata eder, ayağa kayar, hata eder. Sonra bundan dönüş yapar, tevbe eder. Lakin onun hadasına tabi olanlar hala ona uymaya devam eder demiştir. Evet. Bizler için en selametli yol, yani Allah'ın kitabına ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymada en selametli yol, sahabelerin yürüdüğü yolda yürümektir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Alimler iştahat yaparken Kur'an ve sünneti Bırakta da iştahat uyun demiyorlar şimdi bakın Allah Azze ve Celle Resulünü bizlere bir nur karanlıktan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberi olarak göndermiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim şu an bile düşmüş olduğumuz durumu teşhis ederek ve tedavi yolunu da bize göstererek şöyle buyuruyor. İbn-i Ömer anh, rivayet ediyor. İne usulü alışveriş yaptığınız zaman sığırların kuyruklarından tutunup dünya hayatına razı olduğunuz ve Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman Allah azze ve celle üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki tekrar dine dönünceye kadar bu zilleti sizden kaldırmaz. Bakın burada iki tane Hastalık Zikrediliyor Bu hastalıklardan birisi iğne usulüdür Yani e, Üzeri kapalı faiz işlemidir. E, bu Bunun delalet ettiği mana Hile yoluyla dinde Bir takım haramları helal sayma Helalleri haram sayma usulüdür e, Diğeri de Allah yolunda cihadın terk edilip Dünya hayatına dalmazdır. Bu hastalıkların teşhisinden sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere tekrar dininize dönünceye kadar Allah bu zilleti sizin üzerinizden kaldırmaz buyuruyor. Bakın bugün Müslümanlar türlü türlü zilletler içerisinde her biri ayrı bir bölünmüşlük, parçalanmışlık musibetler altında. Maddi manevi musibetler içerisinde. Bundan kurtuluşun yegane çaresini dine dönmek olarak açıklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada dine dönmek Ahmet'in mezhebine, Şafii'nin mezhebine, Ebu Hanife'nin mezhebine dönmek değildir. Burada dine dönmek Allah'ın kitabına ve Rasul'ün sünnetine dönmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle Rasulüyle bu dini göndermiştir. Falan mezhebi filan mezhebi göndermemiştir. Bugün baktığımız zaman öyle ihtilaflar buluruz ki bu ihtilafların temelinde Allah'ın kitabında kitabına muhalefet yatmaktadır. Şayet Allah'ın vahyine teslim olunsa ihtilaf diye bir şey söz konusu olmaz. Zira bu din Allah'ın gayrından gelmiş olsaydı onda pek çok çelişkiler bulurdunuz diye Nisa suresinin 82. ayetinde Allah Azze ve Celle beyan ediyor. Demek ki ihtilafın kaynağı insanlardır. E, vahye uymak insanları ihtilaftan koruyacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam velisinin izni olmadan evlenen, bakire kızın Nikahı batıldır, nikahı batıldır, nikahı batıldır buyurduğu halde bu sahih bir hadis olarak geldi halde halen Hanefi mezhebinde velinin izni şart koşulmaz. Neden? Ebu Hanife böyle iştahat etmiş zamanında. Bu Ebu Hanife'ye Rab edilmek değil midir? Hak kendisine ulaştıktan sonra sahih hadis kendisine ulaştıktan sonra hala bu görüşte devam edilmesi aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile muhatap olup Allah Resulü size şunu şöyle yapın diyor ama siz diyorsunuz ki ey Allah'ın Resulü biraz bekle ben gideyim mezheb bir danışayım veya mezhebimin fıkıh kitaplarına bir bakayım uygun görürsem senin sözüne uyarım uygun görmezsem benim mezhebime ters derecesine dercesine bir anlayış hakim Allah böyle fitnelerden bizleri korusun bir başka husus Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hamrın yani aklı örten her şeyin zerresinin dahi haram olduğunu ve aklı örten her şeyinde hamr olduğunu açıkça beyan etmesine rağmen bu hadis sabit olmasına rağmen Hanefi mezhebinde şöyle bir hüküm görürsünüz. Hangi iştahatla söylüyorlar bunu? Allah'ın kitabından mı çıkarıyorlar? Resulullah aleyhissalatü Vesselam sünnetinden mi çıkarıyorlar? Üzüm dışında başka şeylerden elde edilen hamrın sarhoş etmeyecek kadar içilmesi caizdir diye fetva vardır Hanefi mezhebinde Ebu Hanife bu fetvayı verdiği için geçmişte böyle bir fetva vermiş bulunduğu için mezhebinin takipçileri bir türlü bunu silip bir kenara bırakamamışlar Allah Resulü'nün aleyhisselatü vesselamın sünnetine dönememişlerdir bu hevaya tabi olmak değildir de nedir yoksa onların Allah'ın dışında şeriatlar koyan ortakları mı var ayetini tekrar hatırlayalım Ebu Hanife Allah rahmet eylesin. Kendisi iştihad etmiş, delili bulmaya çalışmış, meselede Allah'ın hükmünü bulmaya çalışmış, bir hüküm ortaya koymuş, hadis kendisine belki sahih olarak gelmemiş, iştihadından mazurdur. Hakim iştihad eder, isabet ederse iki sevap, hata ederse bir sevap vardır buyruluyor. O kimse hata bile etse sevap alıyor ama onun hatasına uyana yazıklar olsun. Öyleleri var. Bir ilahiyatçıyla karşılaştık. Yanlış da yapsa, doğru da yapsa biz Ebu Hanife'ye dedelerimizi bulduğumuz yola uyarız diyor. İlahiyatçı aynen bu sözleri söylüyor. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri kime hitap ediyor? Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi iyiler size, kötüler Allah'a mı? Allah Azze ve Celle'ye e, kızları isna edip kendilerinin hanımlarının oğullar, erkek evlatlar doğurmasını e, beğenmelerine e, telmihte bulunarak Allah Azze ve Celle iyiler size, beğendiklerini size beğenmedikleriniz Allah'a mı diyor? Allah'ın kitabından hak bir tane hak bir tane. Ee, bu da Allah Resulü'nün gönderilmiş olduğu dindir. Biz mezhep imamlarını mezhepleri demiyorum. Mezhep imamlarını İslam'ın birer alimi olarak görürüz. Alimler bizim saygı göstermemiz haklarını tanımamız gereken kimselerdir. Biz onların hakkını tanırız. Onların hakları sözlerine itibar edilmesi, saygı gösterilmesi lakin onları peygamberlerden üstün gibi onları birer masum peygamber gibi görmemizi de gerektirmez. Nitekim peygamber aleyhissalatü vesselam dahi bana ancak Allah'ın kulu ve rasulü deyin. Hristiyanların Meryem oğlu Mesih'i uçurdukları, göklere uçurduklar gibi aşırı şekilde övmeyin buyurmuştu Alimin hakkı e, hata edebileceğini de bilmektir. İmam Şafii de bizim alimimizdir. Ebu Hanife de bizim alimimizdir. Ahmet bin Hanbel de, Malik de o şekilde bizim alimlerimizdir. Bunlar ehl Sünnet alimleridir. E, tıpkı sahabelerde olduğu gibi. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde fetva veren bazı sahabeler vardı. Allah Resulü'nün hadislerini nakleden e, bu hadislerden hükümler e, çıkaran fakih sahabeler vardı bir sahabi diyelim Bedevilerden birisi bir gün Ali radıyallahu anh'a bir mesele soruyor. Ertesi gün Ebu Bekir anh'a misal Ebu Musa el-Eşariye veyahut İbn Mesud radıyallahu anh'a soruyordu. Onlarda böyle kör taklitçilik yoktu. Yani ben artık Ebu Bekir'e sordum. Bir daha başka hiçbir sahabiye soramam şeklinde bir taasup anlayışı yoktu. Az önce iştahını kabul etmediniz. Kitap ve sünnete muhalif olan bir söz her kimden gelirse gelsin reddedilmeye mahkumdur kardeşim. Ee, biz bizim sahabilerde gördüğümüz men hiç bu. İbn Abbas radıyallahu anhuma, e, Üm Seleme radıyallahu anha ve daha pek çok kimseler e, bunu açıklıkla belirtmişler. Mesela İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki e, kendisine temettu haccı hakkında bir mesele getirildiği zaman ee, o da Allah Resulü Sattı ve Samdan nakilde bulunuyor karşısındaki şahıs diyor ki ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle şöyle yapıyor. Bunun üzerine İbn Abbas r.a. bir daha benimle konuşma zira ben sana Allah Resulünün sözünü söylüyorum. Sen ise bana Ebu Bekir dedi Ömer dedi diye karşılık veriyorsun diyor. Yani e, en faziletleri bu ümmetin en faziletleri olan Ebu Bekir ve Ömer r.a. anıma dahi e, Allah Resulünün örnek önüne geçirmemek e, İslam'ın gereklerindendir. Nitekim Hucurat Suresi'nin başlarında "Ya e, اِوهِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنِ يَدَيِ ve وَرَسُولُهِ buyuruluyor. Yani hatasında dahi sevap alıyor. Ama bu hatası anlaşıldıktan sonra yani hak apaçık beyan olduktan sonra kim Allah'tan, Resulünden ve müminlerin yolundan yüz çevirirse onun varacağı yer ateştir diye Allah Azze ve Celle beyan ediyor bize ee, Mik'e davet edilmiş galiba ama herhalde o kardeş bayan olduğunda mik al mikrofon alamıyor Evet, ee, ben mikrofonu fazlaca meşgul ettim galiba hakkınızı helal edin ee, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh ee, Kadının sesi konusunda e, Ali Kemal kardeş e, sizin sorunuza da geleceğiz inşallah Kadının sesi konusunda e, bir takım Ayetler, hadis-i şerifler var. Ee, i̇bn Mesud radiyallahu anh'den gelen hadis-i şerifte kadın avretleri dışarı çıktığında şeytan bakışları ona çevirtir şeklinde devam eden bir hadis ee, sahih olarak gelmiştir. Burada kadın avrettir sözü sesini de kapsar. Ee, yani mutlak bir ifadedir. Ee, diğer bazı buna delalet eden hususlar da var. Mesela Buhari ve Müslümin rivayet etmiş oldukları tesbih erkeklere tasfik ise kadınlaradır hadisi e, namaz gibi fitneden en uzak olunan ortamda dahi kadının sesiyle değil de el çırpma suretiyle uyarıda bulunmasını e, öngörüyor. E, bununla beraber e, kadınların zaruret halinde meramlarını seslerini altçaltmadan yumuşatmadan e, yumuşak bir edayla söylemeksizin ifade etmelerini perde arkasından söylemelerini e, hadisin ifadesi kadın avrettir. Ee, yani ben sadece hadisi nakledeyim o zaman. Eğer e, bunun sesini de kapsadığıyla ilgili ifade kıyas olarak kabul ediyorsanız kıyası atarsınız bir kenara. Ama Allah Resulü kadın avrettir buyuruyor. Ee, namazdaki husus da bu şekilde. Yine bir diğer husus kadınlara ayaklarını e, ayaklarındaki takılar bilinmesin diye vurmaları yasaklanıyor. E, ayaklarını bu yasa vurmalarını yasaklamaları halhal e, -hal sesinin, takıların sesinin duyulmasını yasaklaması Allah Azze ve Celle'nin e, bunun başka şeyleri çağrıştırmaz sebebiyle e, şehvete sebep olabileceği e, ihtimalinden dolayıdır. Kadının sesi de şehvete çağıran hususlardan birisi ee, zaruret halinde konuşmasına sesini yumuşatmadan konuşmasına ise e, ve perde, perde arkasından olmak şartıyla konuşmasına Kur'an-ı Kerim'de yine e, ruhsat veriliyor. Beni Kurayza hadisine gelince e, hadisesine gelince e, Beni Kurayza meselesi sadece bir sefer bir yerde olmuş bitmiş bir hadisedir. Yani e, böyle bir şey bir daha kimsenin başına gelmeyecektir. Böyle bir şey olsa muhakkak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun hükmünü bildirecektir. Nitekim o kavme Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizzat e, bir emir vermiş. Kimse Kureyza yurduna varmadan iki namazını kılmasın buyurmuştur. Bir kısım sahabe e, bu sözü e, yorumlayarak işte onun kastettiği bizim acil hareket ederek bir an önce Kurayza'ya varmamız idi. Dolayısıyla şu an ikindi vakti girdi. E, kılmalıyız dediler. Ama e, hadisin zahirinin ifade ettiği manaya bakarsak e, şayet biz böyle bir durumla muhatap olursak şüphesiz emrin zahirinin gerektirdiğini yapmaktır. Yani e, şayet e, Kurayza yurduna 10 sene sonra bile varmış olsa ikinin namazını orada kılmaktır. Ayşe Validemiz e, müminlerin annesi ve e, ilim meselesi zarurettendir. Yani ilim öğrenmek zarurettendir. Ayşe Radiyallahu Anh'a e, müminlerin anneleri annelerinden biri olması hasebiyle insanlara Allah Resulü'nden öğrendiklerini e, nakleden birisi. Evet. Şimdi işte kıyas şimdi gündeme geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadın ahurettir diyor. O kadar. Evet. İlim öğrenimi e, zarurete dahil dedik. Evet. Kadının perde arkasından konuşması ve e, yumuşak edayla söylememesi emrediliyor. Yani zarret halinde konuşacağı zaman konuşma tarzı beyan ediliyor o ayette. Nitekim e, alimler de bu husu böyle anlamışlardır. E, bir kısım alim e, genelde çoğunluk diyeyim. Kadının sesinin avret olmadığını Söylemiş Namahrem olmadığını söylemiş Fakat Bu hadislerden Anlaşılan direk mana Kadının sesinin avret olduğudur. Kadın tepeden tırnağı Tamamıyla sesiyle bedeniyle Her şeyle avrettir Hadisin ifadesi bu Yani e, yukarıda söylediğim ifadeyi tekrar ediyorum. İlim zarurettir. Yani kadınların zaruret halinde konuşmasına e, yumuşak bir eda ile olmamak şartıyla ruhsat veriliyor zaten. Yani, i̇lim zarurettir. İlim farzdır. Her Müslümana farzdır ilim. Şehadet kardeş şu an e, ses ben de sanki iyi gidiyor gibi mikrofonum da açık sizin bağlantıda bir problem olabilir veya bilgisayarınızın ses ayarlarında problem olabilir. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani erkek hoca kadın hoca tabii ki almış ama belli şartlar dahilinde mesela kadın erkek ihtilatı olmamaz e, hoca ile kadın arasında bir perdenin bulunması ayırıcı bir perdenin bulması. Nitekim e, İbn-i Sad sahih bir senetle Ümmü Seleme validemizden rü, e, rivayet ediyor. Ümmü Seleme radiyallahu anh'a Allah Resulü ile evlenmeden önce perde arkasından konuşurdu şeklinde geliyor rivayet. Kadınlar ilim me meclislerine mesela Allah Resulü aleyhisselatü vesselam döneminde mescitler e, birer ilim mes meclisiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hitap eder. Erkekler de kadınlar da dinlerdi. E, kadınlar ayrı bir e, erkeklerden uzak bir bölümde e, dinlerlerdi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlara özel e, yanlış hatırlamıyorsam pazartesi günlerini tayin etmiş. Onlara e, ders veriyordu. Fakat yanında eee birisini bulundurmak suretiyle mesela bir namazgahha çıktıklar zaman bayram günü yanında Bilal radıyallahu an ile beraber kadınların bulunduğu yere doğru yöneldi onlara nasihat etti sadaka zekat tarzı infakta bulunmalarını söyledi Bilal radıyallahu an bir sergi açtı ve kadınlar birer birer bir şeyler atmaya başladılar oraya buyrulur evet zekat veren emirini nasıl anlayalım zekat verecek duruma nasıl geliyorlar miras mı kalıyor acaba ee, bu soru bana mı İsmail Hakkı Kadir kadının tek başına yolculuk yapamayacağı e, Müslüman ibn Abbas radıyallahu anhumadan Yaptığı rivayette sabittir İbn Abbas radiyallahu anh'a der ki Kadın yanında mahremi bulunmadan e, Yolculuğa çıkamaz e, Bazı kimseler Son dönemlerde bazı kimseler Bu hadise muhalefet etmekte e, İhtiyar kadının Veyahut e, bir grup halinde giden Kadının bu şekilde gidebileceğine fetva Veriyorlar Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam Yanında mahremi bulunmadan yolculuk Yapmaya izin Vermiyor ve bir günlük, iki günlük, üç günlük diye lafızlarla geldiği gibi sefere çıkamaz diye de mutlak olarak yolculuk şeklinde de zikrediyor. Ha, İsmail Hakkı kardeşsiz. E, bu bayram namazı konusundaki rivayete istinaden mi söylediniz onu? Yani sadaka vermelerini sadakaya teşvik ediyor. Cehennem ehlinin Çoğunun kadınlar olarak gördüğünü belirtiyor Allah Resulü Vesselam. Onları sadakaya teşvik ediyor. Yani mala düşkün olmamaya teşvik ediyor. Ve onlar da hazırlarında, yanlarında bulunan e, takılardan ne varsa Bilal Radıyallahu anh'ın açtığı sergiye bırakıyorlar. Evet. Evet. Assalamu ve rahmetullah ve berekat.